Mursiki ve idare. Konfüçyüz, Mursiki'ye çok kıymet verir ve talebelerine şöyle dermiş. Bir memleketin nasıl idare edildiğini anlamak istiyorsanız, onun Mursiki'sine kulak verin. Evet. Deprem. Körfez depreminde evlerindeki ağır hasarı görmezlikten gelen ve bütün ikazlara rağmen orada oturmakta ısrar eden birisi Cüneyt Suavi'ye gelerek hocam siz mimar olduğunuz için bilirsiniz demiş. Biz bu eve girebiliriz değil mi? Cüneyt Suavi elbette girebilirsiniz diye gülümsemiş. Ama çıkıp çıkmayacağınızı bilemem. Evet. Aksakallı. Varna savaşında Muharebe meydanında gezen ikinci Murat, düşman askerlerinin hep genç olduğunu görür. Komutanlarından birine sorar, garip değil mi? Bu kadar ölünün içinde hiç aksakallı görmedim. Hepsi genç, hepsi taze. Komutan şu cevabı verir. Padişahım, içlerinde bir aksakallı olsaydı başlarına bu felaket gelir miydi?